İmam Ebu Zekeriya, Nevevi Rahimahullah'ın Riyadu Salihin adlı eserini okumaya devam ediyoruz. En son durmuş olduğumuz Bab-ı Ta'zim-i Hürumatil Ve Beyan-ı Ve Şefaqati Aleyhim Ve Rahmetihim Müslümanların haklarının, hukuklarının sayılması, onların değerinin bilinmesi Onlara karşı, Müslümanlara karşı şefkatli ve merhametli olma bahsi. Bununla ilgili İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın bu bapta zikretmiş olduğu ayetleri ve bazı bir takım hadisleri Aleyküm Selam. Aleyküm ve zikretmiştik. Bugün ise aynı bapta kalmış olduğumuz 12. hadisten devam edeceğiz. 12. hadis İbn-i Omar Radıyallahu Anhuma hadisi. Diyor ki İbn-i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 Kurbeten min kura bi yevmil kıyame. allah Teala onun yapmış olduğu bu iyiliğe karşılık kıyamet gününde kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntı ne var. Okuldan kaldırır, giderir. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Mükafatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize vermiş olduğu müjdeyi. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا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 Git ona nasihat et. Allah'tan korktu. Evet bu hadis muttafakun aleyh hadislerden. Tabi arkadaşlar gerçekten yani kardeşlik asıl kardeşlik din kardeşliği. allah Teala Kur'an-ı Kuran Kerim'de zaten bahsediyor. Diyor ki <gülüyor> El-Ekhillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduv. El-Ekhillâ halilin çoğulu. El-Ekhillâ dostlar dünyada böyle sıkı fıkı, samimi dostlar, arkadaşlar, kıyamet gününde diyor ki Allah-u Teala, يَوْمَ اِذٍ li لِبَعْضٍ عَدُوْ O gün birbirlerine ne olacaklar? Düşman olacaklar. اِلَّا الْمُتَّقِينَ Takva sahipleri hariç, bütün dostlar, bütün dünyada samimi arkadaşlar, kardeşler, kankalar, bugünün ifadesiyle kıyamet gününde ne olacak arkadaşlar? عَدُوْ Birbirlerine düşman olacaklar. Çünkü o onu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 Çünkü onlar Aleyhissalatu vesselam'dan duyuyorlar ki El-müslim u ahul müslim. La yahunuhu. Ne yapmaz? İhanet etmez. Başka bir hadis Aleyhissalatu vesselam diyor ki Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Eddil emane ila men e'temenek. Sana emanet veren kimseye emanetini geri ne yap? Ver. Ve la tahun men khanak.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 bir tavır takınacak. Bir haram görüyorsun. Tepkini koyacaksın orada. Senin önünde bir şey işleniyor. Bir haram işleniyor. Ama sen hala sesini çıkarmıyorsan burada ne var? Bir eksiklik var. وَلَا <gülüyor> يَكْذِبُهُ Ve Müslüman, Müslüman kardeşine yalan söylemez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman, Müslüman kardeşine yalan söylemez. وَلَا <gülüyor> يَخْذُلُهُ Onu yarı yolda bırakmaz. Arkasından ona ihanet etmez. Yani bizler de ancak beraber kancalarız. Kulun Müslime'ye, Müslime haramın ırzı ve malı ve kanı. Her Müslümanın diğerlerine malı, ırzı ve kanı haramdır. Bunlara dokunulmaz. Müslümanlarla birlikte aynı zamanda kimler dedik? Başka sınıflar da saydık. Muahad dedik, müsta'men dedik ve ne dedik? Dizeyi kabul eden insanlar dedik. Bunlar da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 Kalbi, gönlü, münşeri, sadrı açık değil. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve bu Yahudilerin özelliklerinden bir özellik arkadaşlar. Bakara Suresi'ne Allah Teala buyuruyor وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ kitab Kitap ehlinden, Yahudilerden ve Hırsiyanlardan birçoğu لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ Sizleri iman ettikten sonra kafirler olarak geri döndürmeyi çok istediler diyor. Haseden min عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ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 Ya bu, buz edilmesi de imanın bir göstergesi. Yani adam karşında sigara içiyor. Nasiyet ediyorsun dinlemiyor. Günah işliyor. Haram işliyor. Sen artık ona sevgi ve merhamet şeyiyle bakmaktan bir yana bu konuda ne yapacaksın? Ona buz edeceksin. Yani bunu ifade edeceksin. Deceksin. Allah için sen Allah'a isyan ettiğinden dolayı seni ne yapıyorum? Buz ediyorum. Sen Rabbine isyan ediyorsun. Hani seraf diyor ya işlediğin günahın küçüklüğüne bakma.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 daraltı nefret veyahut da bir buz veyahut da bir şeyleri kaçırmışlığın vermiş olduğu bir sıkıntı hissetmeyeceksin. Okunu <gülüyor> ibadat Allahı ikvan'a, okunu ibadat Allahı ikvan'a. Allah'ın kulları olarak birbirinize kardeşler olun. El Müslimu akıl Müslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir. La <gülüyor> yazlimuhu Ona zulmetmez, valla <gülüyor> yapkiruhu onu hakir görmez, onu küçük görmez, valla <gülüyor> yakzuluhu ne yapmaz? Onu yarı yolda bırakmaz, ona arkasını dönmez. Ataqwa hauna ve yuşiru ila cadrhi üç defa. Ve Nebi Aleyhisselat Vesselam her bir defasında üç kere olmak üzere ataqwa <gülüyor> hauna, takva burada işte, takva burada işte diyerek üç defa kalbini gösteriyor Aleyhisselat Vesselam. Bir hesabimdir in min shar en yahkir aqahul muslim. Şer olarak, kötülük olarak Müslüman kimseye kardeşini hakir görmesi yeter.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 bunun faziletiyle alakalı birçok hadislerinde bahsediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste. ''Men şehidel cenazete hatta yusalle aleyha felahu qirat.'' ''Kim cenazeye gelir, cenazeye katılır, namaz kılınca, onun cenaze namazı kılınıncaya kadar orada bulunursa ona bir kırat vardır.'' diyor, qirat.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 Zahiren haram işleniyor. Bu, bu şekilde değil. Ve teşmitul atis ve ne demek? Yerhamukallah demek. Hapşuran kimseye ne demek? Yerhamukallah demek. İlim ehli ihtilaf etmiş. Yani hangi konuda ihtilaf etmiş? Hapşuran insana elhamdülillah dediği zaman hapşuran kimse?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 <Gülüyor> evet, yehdi kumullah, le yuslih balekum diyecek. Fazlalarının dediği gibi, adama yarhamukallah diyorsun diyor ki, yehdina, yehdi kumullah. Şeksalet Oseimin onlar güzel bir şey söylüyor diyor burada adam sana yarhamukallah diye dua etmiş, sen elhamlallah diyorsun, o da sana yarhamukallah, Allah sana rahmet etsin diyor. Sen de buna mukabil ne demen lazım? Sünnette de ne diyor? Yehdikumullah. Allah size hidayet eylesin. Çünkü o karşıdaki adam sana dua etti. Sen de onun duasına icabet ediyorsun. Ama yehdina vehdikumullah. Ne var burada diyor Şehzal-i Önce yine kendine dua diyorsun. Adam sana dua etmiş zaten. Sen de diyorsun ki Allah bize ve size hidayet etsin. Yani sünnette bu yok. Sünnette ne var? Yehdikumullah ve yusulih ba'lekum. Allah size hidayet etsin ve işlerinizi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 Hapsururlarmış mahsustan. rivayetlerde geliyor. Hadis Ebu Davud rivayet ediyor. Yahudiler hapsururlarmış. Hapsurma numarası yaparlarmış. Ta ki Aleyhisselat Vesselam da onlar, onlar Elhamdülillah diyecekler. Peygamber de onlar ne diyecek? Yer diyecek. Bunun için hapsururlarmış. Ama ne bir Vesselam? Ne yapmıyor onlara? Yer Hamukallah bu manada demiyor. Çünkü kafirlere dua etmekten, onlara merhamet etmekten ne yolunmuş olarak mesela. Yok Allah Teala "Mâkâne lin-nebî ve'l-lezîne ne peygambere ne de iman edenlere "en yestagfirû lil Müşriklere istiğfar etmeleri, müşriklere günahlarının affolunması için Allah'a onlardan mağfiret dilemeleri uygun olmaz. و لو كانوا اولي قربى ki akrabaları olsa bile diyor. Akrabaları olsa bile müşrikse ne peygamberlere ne de iman edenlere onlar hakkında istiğfar etmek, Allah'tan mağfiret dilemek olmaz. 18. hadis An Ebi Umaratal Bara İbn Azib radıyallahu anhuma قال Bara İbn Azib diyor ki emran Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seven Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yedi şey emretti. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ Ve yedi şeyden de bizi nehyetti. Bakın, yani hayat, sahabelerin hayatına bakıyor musunuz arkadaşlar? Yani, bunda meşgul olmuşlar. Yedi şeyi emretti, Peygamber Aleyhisselam vesselam, Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Hep ezberlemişler. Ve bunu sadece ezberleyip kendilerinden sonra gelen insanlara aktarmak amacıyla, gayesiyle değil. Önce kendileri yaşamak için yapmışlar. Amarana bir geyade el bize hasta ziyaretinde bulumaya emretti diyor. Olaçat olmaz. Ve tibâ al janaiz, katılmak. o teşmitil el aatiz, habşurana yarhamuk Allah elhamdülillah. Dikten sonra yarhamuk Allah demek. Ve ibrar el yemin edene, yeminini yapmak, yerine getirmesine yardımcı olmak. Şimdi tabu bizim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 Bu yemin olayı, talak olayı değil. Yemin olayı var. Lokantaya gidiyorsun, iki kişi diyorlar ki, daha yemek gelmeden diyorlar ki halift, ben ödeyeceğim. Ben yemin ettim, haliftu billah, ben ödeyeceğim. Ömer diyor la Hayır ben. Bir kere başımızdan geçti. Ulu Dağın tepesindeyiz. Koydandan misafirlerimiz gelmişti. Yemeği yedik. Ayıp da söylemesi. Kalkacağız. Koheni dedi ki ben ödeyeceğim yemin etti. Bizim bir arkadaş var. O da Araplaştı. O da yemin etti. Hayır ben ödeyeceğim. Ortada kaldık. Tabii Şeksahalel Useymir rahimehullah burada güzel bir şey söylüyor. Diyor ki böyle bir durumda en azından birisi inşallah desin. Yani inşallah dansa rivayetler var. Eee şey o yeminini ne yapmış olmaz. Bu manada bozmuş olmaz. diyor ki lesetüselam men halafa ala yeminin feqala inshallah lem yahnur. Kim yemin eder de inşallah derse ne yapmaz yeminini bozmuş olmaz. Tabii ikisini şey yaptık. Arasını bulamıyoruz. O, o diyor o yemin ediyor, bu yemin ediyor. O diye ben vereceğim, o diyor ben vereceğim. İşin içinden zor çıktık tabii. Bu da doğru bir şey değil ama sen Müslüman kardeşin olarak sana birisi yemin ettiyse, bir yere davet ettiyse sen de ne yapacaksın? Onun yeminini yerine getirmesine yardımcı olacaksın. Ve nasrül mazlum mazluma yardım etmek. Ve icabetü'd-da'i davet edene icabet etmek. Ve ifşa'is-selam selamı ne yapmak? Yaymak. Ve ne'hâna en khawâtim aw takhattum diyor ki sahabe beraberine aziz bizi altın yüzüklerden nehyetti Aleyhisselatü Vesselam. Altın yüzük takmaktan ne yaptı? Alıkoydu. Hatta hani geçen okumuştuk rivayetlerde. يَعْمُدُ أَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَرِ فَيَدَعُهَ فِي اُسْبُعِهِ اَوْقَلَ فِي يَد۪هِ Sizden birisi de ne oluyor da ateşten bir cemre, bir kor alıp da parmağına koyuyor diyor Aleyhisselatü yani Altın yüzük takan adama böyle diyor. Ateş yani bu. Ateşle oynuyorsun sen. A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 Altın kaplardan ne yapmayın yemek yemek yiyip içmeyin. Ve ve gümüşlerden de içmeyin zira onlar ve ta'kulû fî sıhâfehümâ altın ve gümüş kaplarda da yemek yemeyin fe innahâ lehum fid altın ve gümüş kaplar kafirlerin dünyada kullandıkları onlara ait onlara onlar kullanır bunu velekum fil âhiretâ sizin için de ahirette sizin içindir bunlar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 Minder kullanması bile kadınların diyorlar yasaktır. Ve'n-n-qasi İpekle keten karışımı bir kumaş. Bundan da diyor, yolunluk. Bu saf ipek. Ve'l-istebrak İpek ama kalın. İpeğin bir türü istebrak. Ve'd-dibaj o da ipeğin bir türü, halis ipek. Bunları ne yaptı diyor? bize Ali vesselam yasakladı. O halde arkadaşlar, bizler de ne yapacağız? Bu yasaklara uyacağız, riayet edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi, insanların bunlarla oynaması, aynı ateşle oynaması gibi. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, sizlerden birisine ne oluyor? Eline ne yapıyor? Ateşten bir kor alıyor. Elbisesinin paçası yerlerde geziyor. Bireyinin altına inmiş. Mâ esfele tahtel ke'beyni fâhuvâ finnâr. <gülüyor> diyor ki Aleyhisselatü Vesselam,